James Baldwin Elflerin Hazinesi Seslendiren Akın Altan Regin'in Öyküsü Cücelerin son ırkından birisi olan Regin Usta bir demirciydi. Kimileri, Sigrid'in öğretmeni olduğunu söyler. Bu hikaye, esmer cüce demirci ile ilgilidir. Dünyanın yeni yaratıldığı, insanların güçsüz ve az sayıda, Dwarfların çok ve güçlü olduğu zamanlarda, Asa halkı yeni orta dünyayı ziyaret etmek için cennete uzanan Eskart'taki evlerini sık sık terk ederlerdi. Orada insanların kısa ömürlü oğulları ne yapıyor diye bakarlardı. Kimi zaman tanrı görkemi ve kudretiyle çıkıp geliyorlardı, kimi zaman da güçsüz insan ırkı gibi. İnsanların zayıflıkları ve tutkularına bürünüp ortaya çıkıyorlardı. Bazen Odin bir dilenci kılığında yardım toplamak için bir ülkeden diğerine geziyordu. Kimi zaman da savaşçı zırhı içinde hakları için savaşmaya gidiyordu. Veya bir saz şairi kılığında kapı kapı dolaşıp şarkı söylüyor, veya bir avcı olarak karanlık ormanlara giriyor, oyun arayan çocuklar gibi dik dağları tırmanıyordu. Ya da bir denizci olup denize açılıyor ve bilinmeyen topraklarda yeni maceralar arıyordu. Birçok kez İnsan ırkı farkında olmadan onu eğlendirdi. Bir keresinde, Honor ve Loki ile birlikte orta dünyaya geldi. Üçü birlikte birçok diyarı dolaştı. Her gittikleri yere hediyeler götürdüler. Odin bilgisini ve kuvvetini verdi. İnsanlara mistik yazıları okutmayı öğretti. Honor, memnuniyet ve neşe verdi. Ve rahatlatan varlığıyla birçok kalbi aydınlattı. Loki'nin ise kurnaz hileleri ve düşüncelerinden başka verecek bir şeyi yoktu. Arkasında acılar ve ağrıyan göğüsler bırakıyordu. Sonunda, insanların arkadaşlığından yorgun düşen üç asa, ormanın ıssızlığını arar oldu. Avcı kılığında tepeleri, Honolend'in ağaçlı zirvelerini dolaştılar. Bir gün öğleden sonra, kayaların çıkıntılarından dökülen, Kayalarla dolu aşağıdaki geçitte çağlayan bir dağ akar suyuna vardılar. Orada durup memnun gözlerle şelaleye bakarken, kıyıda tembel bir susamurunu, yakaladığı somon balığını yemek üzereyken gördüler. Loki, hep zarar vermeye meyilli kalbiyle, zararsız yaratığa bir taş fırlattı ve oracıkta öldürdü. Hem susamurunu hem de yakaladığı balığı alıp, günün zaferiymiş gibi gururla yanında taşımaya başladı. Karanlık basınca üç avcı, vadide bir çiftlik evine sığındılar ve gece boyunca kalıp yemek istediklerini söylediler. Adı, Reidmar olan çiftçi, burada kalabilirsiniz. Yaklaşan bulutlar fırtına geldiğini söylüyor. Ama size verecek yemeğim yok. Tabii yetenekli avcılar yemek aramaz, orman avla dolu. Akarsulardaysa bol balık var, dedi. Loki, su samurunu ve balığı yere fırlatıp Hem ormanda hem de akarsularda yiyecek aradık. Sonunda tek bir vuruşla hem et hem de balık avladık. Bize söylediğin barınağı ver, biz de sana yiyecek verelim, dedi. Çiftçi, yerde cansız yatan Susamur'una dehşet içinde baktıktan sonra haykırdı. Susamur'u sandığınız ve öldürdüğünüz bu yaratık benim oğlum Odgar. Sadece eğlenmek için bu kürklü hayvanın şeklini aldı. Siz. ''Hırsız ve katilden başka bir şey değilsiniz.'' Öfkeden deliye dönen çiftçi yardım istemek için bağırdı. Fefner ve Regin, çiftçinin diğer oğulları ortaya çıktı. İkisi de dayanıklı, yiğit cüce soyundan geliyordu. Avcıların üzerine atılıp elleriyle ayaklarını bağladılar. Onlar bunu yaparken asalar insan şekline girmişti ve güçlü olmadıkları için onlara karşı gelemediler. Odin ve arkadaşları kötü kaderlerine isyan ettiler. Loki öfkeyle, ''Neden kendimizi zayıf insanların şekline sokup aptallık ettik? Bir kez daha kendi gücüme kavuşsaydım, onu asla bir insanın zayıflığıyla değiştirmezdim.'' dedi. Honor it çekerek şöyle dedi. ''Şimdi karanlık galip gelecek. Kuzey devlerinin dondurucu nefesi, güneş ışığını ve sıcağı yok edecek. Artık hayatın... Işık ve sıcaklığın kaynakları Bu kurnaz ve acımasız gardiyanların elinde Umutsuz mahkumlara dönüştü Eminim ki Dedi Odin En yüksektekiler bile Cennetin emirlerinden ve doğrunun kanunlarından kaçamaz İnsanlar beni Hayatın koruyucusu olarak bilir Bense şeytanca bir işe bulaşıp Kendimi küçük düşürdüm Başka bir yanlışım olmamasına rağmen Arkadaş olduğum bu zararlının yaptıkları yüzünden acı çekiyorum. Tüm bilinenlere karşın kimileri, oldukları gibi değil de, Göründükleri gibi değerlendirilip, Arkadaşlarının katlandığı kötü unvan'a katlanıyorlar. Şimdi ben de o yüksek mevkiden aşağıdayım. Sonsuz hak benden çok daha yüksekti. Asalar gardiyanları Reidmara Özgürlükleri karşılığında ne kadar fidye istediğini sordular. Onların kim olduğunu bilmeyen çiftçi, önce ne verebileceğinizi bilmem gerek, dedi. İsteyeceğin hiçbir şeyi vermeyeceğiz, dedi Loki hemen atılarak. Reytmar yine oğullarını çağırıp susamurunun derisini gövdesinden ayırmalarını söyledi. Bu iş bitince onu yere serdiler. Reytmar, bu derinin her yerini kaplamaya yetecek kadar altın ve kıymetli taş getirin. Bu kadar bedel, özgürlüğünüzü kazanmanıza yetecek. Dedi. Bunu yapacağız. Dedi Odin. Ama içimizden birisi bunları getirmek için gitmek zorunda. Diğer ikimiz sabah hava ağrana kadar bağlı kalacak. O zamana dek, altınlar burada olmazsa bize istediğinizi yapabilirsiniz. Reidmar ve iki genç adam, Odin'in teklifini kabul etti. Aralarında kura çektiler. Gidip hazineyi getirme görevi Loki'ye düştü. Bağlı olduğu iplerden kurtulunca Loki, Orta Dünya'nın en uzak sınırlarından biri taşıdığı sihirli ayakkabılarını giydi ve görevini yapmak için aceleyle yola koyuldu. Adeta ışığınızıyla tepelerden, ağaçlı yamaçlardan ve derin karanlık vadilerden, tarlalardan, ormanlardan, uykudaki küçük köylerden geçti. Sonunda esmer elflerin ve Kurnaz Cüce Andvari'nin yaşadıkları yere vardı. Orada Bir buzdağının altından çıkıp çayırlarda akan bir dereye dönüşen Rhein Nehri vardı. Fras devleri ve su kralı uzun yıllar önce bu nehri onu hapsetebilmek umuduyla yapmışlardı. Ama miniklere donmuş kütlenin altında kendi yolunu kapatmış, hapsolduğu yerden fışkırıp, sekerek, gülümseyerek ve gün ışığına uzanarak uzaktaki denize varmanın bir yolunu bulmuştu. Loki buraya geldi. Çünkü... Orta dünyada o zamana dek bilinen en muhteşem hazinelerin burada yaşayan elflere ait olduğunu biliyordu. Dağların yamaçlarını, derin kayalık mağaraları ve küçük nehrin hücum ettiği karanlık geçidi dikkatli gözlerle taradı. Ama bu derin karanlıkta bir yaşam izine rastlamadı. Akarsuyun sessiz anaforlarında yüzen tembel somon balığı dışında. Loki burada en azından gün armadan önce hazine veya değerli bir şey bulamayacağını düşündü. Ama fikirleri çabuk oluşuyordu ve gözleri çok keskindi. Başımızı belaya sokan bir somon balığıydı. Şimdi de başka bir tanesi bizi kurtaracak, diye aykırdı. Neredeyse düşüncesiyle aynı anda yine uçarcasına oradan ayrıldı. Sihirli ayakkabılar onu yine müthiş bir hızla Rhine Vadisi'ne, oradan Burgundy toprakları boyunca kırlara taşıdı. Sonunda büyük kuzey denizi kıyılarına ulaştı. Okyanus kralı Yaşlı Eger'ın evini aradı. Ama hangi yöne gideceğini bilemedi. Kuzey denizini takip edip Aysenlund'a doğru mu, yoksa Britanya toprakları ve karası arasındaki dar kanal boyunca mı gidecekti? Orada duraklayıp nereye döneceğini düşünürken, kıyıda ay ışığı altında oyunlar oynayan beyaz örtülü dalgaları gördü. Bunlar Yaşlı Eger'ın soluk saçlı kızlarıydı. Onlara Eger'ın evine nasıl gideceğini sordu. Batıya, ''Yedi günlük yolun var.'' dediler. yeşil adasından ötesi babamızın evidir. Kuzeye yedi günlük yolculuk yaparsan, rüzgarlı Norveç kıyısındaki babamızın evidir. Onu arama.'' Oyunlarını hiç bıkmadan kumsalda çağlayıp dans ederek, kıyıya karşı adeta güçlerini gösteriyorlardı. ''Anneniz Ren nerede?'' diye sordu Loki. Şöyle dediler. Denizin dans ettiği kıyıda, coşkun dalgalarda, vahşi fırtınalar kükrerken, soğuk yeşil çardaklarında, kuzey fjordlarında, tuzak kurar ve öfkeyle bakar, yakalar ve istifler ve avı için güçlü ağını savurur. Loki daha fazla beklemeden yine yola koyuldu. Sihirli ayakkabılar suların üzerinden aşırıp taşıdılar onu. Okyanus kraliçesini gördüğünde çok uzakta değildi. Kraliçe, ürküten öfkesiyle dalga kıranların bile zorlandığı kayalık bir kıyıda pusu kuruyordu. Derin karanlık sularda tamamen olmasa da gizlenmiş, bekliyor ve etrafı gözlüyordu. Ağını dalgaların üzerine yaymış, yakınına gelecek ganimetleri yakalayacak aç gözlü parmaklarını açmış bekliyordu. Tedbirli hareket eden kraliçe, Loki'yi görünce hemen ağını topladı ve sarkık bir kayanın gölgesinde gizlenmeye çalıştı. Onu çoktan görmüş olan Loki ise adıyla seslenerek şöyle dedi. "Kardeşim Ren, korkma. Ben bir zamanlar Eger'ın altında aydınlanan evinde misafir ettiğin arkadaşın Loki'yim." Bunu duyan Okyanus kraliçesi parlak ay ışığı altında kendisini gösterdi. Loki'yi kendi mekanına çağırıp sordu. "Loki, bu kadar uzakta ne arıyor?" Dalgaların üzerine attığın ağa duydum. Bu ağa yakalanan hiçbir yaratık kurtulamazmış. Dağların altından çıkıp çağlayan Rain nehrinde bir somon balığı buldum. Bu balık öyle kurnaz ki hiçbir yetenekli avcı yakalayamıyor. Yalvarıyorum, şu harikulade ağanına gelip onu yaşadığı yerde yakala. Bu uyanık balığı yakalarsan Bir yılda karaya oturmuş, gemi enkazlarından aldığın altından daha fazlası senin olacak. Gidemem." dediren. Ötesine geçmeye cesaret edemediğim bir sınır var. Yeryüzünün bütün altınlarını teklif etsen de gelemem. Loki ısrarla "O halde ağını bana ödünç ver." dedi. "Verirsen yarın onu sana altınla dolu halde getiririm." ''Bunu ben de isterdim.'' dedi Ren. ''Ama ağımı sana veremem. Bunu yaparsam, kocamın krallığına girecek en büyük ödülü kaybederim.'' İçinde zırhlarla donanmış, refah içinde yaşayan asir denizcilerin olduğu altınla dolu bir gemi, üç gündür bu denizlerde dikkat etmeden dolaşıyor. Yarın kızlarımı ve büyüleyici güzellikteki deniz kızlarını Bu gemiyi kayaların arasında tuzağa düşürmeleri için göndereceğim. Böylece bu gemi, içindeki cesur savaşçıları ve bütün zırhları ve altınlarıyla birlikte ağama düşecek. Bu çok büyük bir ödül olacak. Bu yüzden tek bir saat için bile ağamı paylaşamam. Loki vazgeçmeyecekti. Övgü dolu sözlerin gücünü biliyordu çünkü. Güzel kraliçe, dedi. Ne Eskart'ta ne de yeryüzü üzerinde bilgelik ve ileri görüşüyle sana karşı durabilecek kimse vardır. Ama gün ağır kadar ağını bana verirsen, sana söz veriyorum ki sözüne ettiğin gemi, ekibiyle birlikte senin olacak. Altın hazineleri de derinlerdeki gök mavisi evini dolduracak. Bu sözlere inanan Ren, ağını dikkatli bir şekilde katlayıp Loki'ye verdi. Ağa verdikten sonra sadece, sözünü unutma dedi Loki de bir asa asla unutmaz diye cevap verdi Yönnü tekrar Rheinland'e çevirdi. Sihirli ayakkabılar onu yukarı kaldırdı ve çok kısa bir an içinde uzun süre önce terk ettiği buz dağına ve minik nehirle geçidin olduğu yere ulaştı. Somon balığı aynı yerde duruyordu. Loki'nin kısa süreli yokluğunda yerinden kımıldamamıştı. Loki ağa açtı ve akarsuya saldı. Kurnaz balık ağa yakalanmamak için çok uğraştı. Ama hangi yöne giderse gitsin, yetenekle örülmüş iplere dolanıyor, bu ipler balığı kavrayıp etrafını kapatıyordu. Loki ağa sudan çıkardı. Zavallı balığı sağ eline aldı. Ama çırpınan yaratığı yukarı kaldırdığında, balık kurnaz cüce Envari verdi. Loki yalvaran sesiyle, sen elflerin kralı dedi. Kurnazlığın seni kurtaramadı. Şimdi söyle bana, gizli hazineler nerede? Kendisini bir mengenin içindeymiş gibi tutanın kim olduğunu bilen kurnazcüce tek kurtuluşu bu olduğu için dürüstçe cevap verdi. Üzerinde durduğun taşı kaldır. Onun altında aradığın hazineyi bulacaksın. Loki omzunu kayaya dayadı, bütün gücüyle çekti. Ama bu kaya bir dağ gibi sertti. Yerinden kımıldamadı. ''Yardım et bize, kurnaz cüce.'' diye yalvardı Loki. ''Yardım et, ancak o zaman kurtulursun.'' Cüce omzunu kayaya yasladı. Sanki sihirli bir güçle açılan kayanın altında, duvarları güneşten daha parlak, fevkalade bir oda duruyordu. Odanın zemini, Daha önce hiç kimsenin görmediği kadar çok parlak mücevherler ve hazinelerle doluydu. Loki büyük bir aceleyle hazine yığınını kavrayıp okyanus kraliçesinden aldığı sihirli ağın içine doldurdu. Sonra odadan çıktı. Endvari yine girişte duran kayaya omzunu yaslayıp gürültüyle yerine ittirdi. ''Parmağındaki nedir?'' diye birden aykırdı Loki. ''Hazineden kalanları mı saklıyorsun?'' ''Bana o yüzüğü ver.'' Cüce başını sallayarak cevap verdi. Dünya kurulduğundan beri dağ elflerinin topladığı bütün zenginlikleri sana verdim. Ama bu yüzüğü veremem. Çünkü bu yüzük olmadan bir daha asla hazine toplayamayız. Loki, cücenin bu sözlerine çok sinirlendi. Yüzüğü kavradı, Endvari'nin parmağından sıyırırcasına aldı. Bu yüzük sarmal, yılana benzeyen küçük bir mekanizmaydı. Ve kuyruğu ağzının içindeydi. Pullu olan kısımları ufak birçok elmasla kaplanmış, parlıyordu. Yakut rengi gözleri ise şeytan ışığı gibiydi. Cüce, Loki'nin bu yüzüğü kendisinden alacağını anlayınca, yüzüğü ve ona sahip olacak kimseleri şu sözlerle lanetledi. ''Bu gece kötü niyetle aldığın bu hazine yıkımın olsun ve seninle birlikte bu hazineye sahip olacaklara da afet getirsin. Adil veya kötü yollarla lanetlensin.'' Parmağımdan sıyırıp aldığım bu yüzük, onu takana kederi ve bilinmez hastalıkları, arkadaş ve yakınlarının kaybını ve vahşi ölümü getirsin. Loki, bu sözlerden ve cücenin altınlar üzerine söyleyip yaydığı lanetlerden memnuniyet duydu. Çünkü yanlış ve kötü şeyler yapmayı seviyordu. Üstelik, hiçbir lanetin kendi hayatını her zamankinden daha neşeli hale getiremeyeceğini de biliyordu. Endvari'ye lanetleri ve hazineleri için teşekkür etti. Sihirli ağa omzuna atıp yine havaya karıştı. Hunelen geri döndü. Doğuda şafak sökmeden hemen önce, Odin ve Honor'ın hala kayışlarla bağlı oldukları çiftlik kapısında belirdi. Fafner ve Regin dikkatle nöbet tutuyorlardı. Çiftçi Reitmar susamurunun derisini getirdi, yere serdi. Eyhat, deri genişleyip bir dönümlük alanı kaplayana kadar her yere yayıldı. Reytmar, şimdi sözünü yerine getir. Bu derinin her bir tüyünü altın ve kıymetli taşlarla kapla. Bunu yapamazsan, anlaşmamıza göre hayatınızla ödeyeceksiniz. Size istediğimizi yapacağız. Odin, sihirli ağ Loki'nin omuzlarından alıp açtı ve dağ elflerinin hazinelerini susamuru derisinin üzerine yaydı. Loki ve Honor sarı parçaları, kürklü derinin her bir parçasının üzerine dikkat ederek yaydılar. Bütün parçalar yerine oturduğunda, Reitmar, Susamur'un ağzının kenarında bir tüyün boş kaldığını gördü. Bu tüy de kaplanmazsa, bedelin ödenmemiş olacağını ve hazinelerle birlikte, mahkumların hayatının da bedel olacağını söyledi. Asalar umutsuzluk içindeydi. Büyük bir gayretle aramalarına rağmen, sihirli ağın içinde ne bir altın, ne de bir değerli taş bulamadılar. Sonunda Odin, Loki'nin göğsünde sakladığı, Cüceden çaldığı yüzüğü çıkardı. Şeklini ve ustalığını çok beğenen Loki, fidyenin geri kalanında kullanılmaması umuduyla onu kendine saklamıştı. Böylece yüzüğü de ait olduğu yere koydular. Artık derinin hiçbir tarafı boş değildi. Fidyenin ödendiğini gören Fafner ve Regin, Odin ve Horner'ın prangalarını çözdüler ve üç avcıyı salıverdiler. Odin ve Honor hemen insan görüntüsünden çıkıp kendi şekillerini aldılar ve evlerine, Ezgard'a doğru hızla yola koyuldular. Ama Loki biraz daha oyalandı. Reidmar ve oğullarına şunları söyledi. ''Aç gözlülüğünüz ve yaptığınız hata size yeryüzü lanetini getirdi. Şu anda tam önünüzde duruyor. Bu sizin yıkımınız olacak. Bu hazineye el koyan herkes aynı yıkıma uğrayacak.'' Babayla oğlu, kardeşle kardeş arasında kavgalara sebep olacak. Sizi bencil, kötü, vahşi hale getirecek. Sizi canavarlara dönüştürecek. İnsan halkı arasında en asil kral bu lanete uğrayacak. Bu altın işte budur. Ve kendisine tapanlara karşı da böyle olmaya devam edecek. Elinizdeki yüzük, sahibine kendi doğasında olanı verecek. Yüzüğün sahibi açgözlü, hain, soğuk, hissiz bir hayat sürecek. Ve ihanetle gelen ölüm onun kubbesi olacak. Loki bunları söyledikten sonra döndü. Böylece Envari'nin yaydığı laneti Reitmar ve oğullarına bıraktığına sevinerek denize doğru kuzeye yöneldi. Bu kez Okyanus Kraliçesi'ne verdiği sözü yerine getirmek için sihirli ağa geri götürmeli, zengin gemiyi onun tuzağına düşürmeliydi. Çok geçmeden Fafner ve Regin bu dev hazineyi aralarında paylaştırması için babalarının yanına gittiler. Bu sırada tuhaf avcılar çoktan gözden kaybolmuştu. Bu muhteşem hazineye bizim gücümüz ve tavsiyemiz sayesinde kavuştun, dedi Fafner ve Regin. Hazineyi üç eşit parçaya bölelim ve sonra herkes kendi yoluna gitsin. Bu sözleri duyan çiftçi çok sinirlendi. Bütün hazineye kendisinin sahip olacağını söyledi. Bağırarak oğullarına hiçbir şey vermeyeceğini duyuruyordu. Hayal kırıklığı içindeki Pafnır ve Regin koyunlarına bakmak için tarlalara gittiler. Babalarıysa yeni hazinesine göz kulak olmak için orada kaldı. Parıldayan yılan yüzü eline aldı, soğuk yakut gözlerine baktı. O böyle baktıkça, bütün düşünceleri altının üzerinde toplanıyor Kalbinde yakınlarına karşı sevgisinden, iyilik için yaptıklarından ve tanrıları için yaptığı ibadetlerden eser kalmıyordu. Yılanın yüzüğe bakmayı sürdürdükçe ölümcül bir değişim benliğini kapladı. Damarlarında o ana kadar dolaşan ve kendisine yaşamı, insan hislerini ve gücünü veren ılık kırmızı kan, mor, soğuk ve yavaş hale dönüştü. Bencillik, yılanın zehri gibi bütün kalbini kapladı. Önünde duran hazine yığınına bakarken, insan şeklini kaybetmeye başladı, vücudu birçok pullu şekil aldı ve çok sevdiği hazinelerinin etrafını sardı. Tıpkı uzun zamandır bakmakta olduğu yüzük gibi. Gün kararmaya başlarken Fafner, sürüsüyle tarlalardan geri döndü. Sabah giderken olduğu gibi, babasının yine hazinesinin başında nöbet tuttuğunu sanıyordu. Ama gördüğü şey, Derin uykuda parlayan bir yılanın, dev, pullu bir altın yüzük gibi hazine yığınını sarmaladığıydı. Önce bu canavarın babasını yediğini düşünen Pfaffner hemen kılıcını çekti ve tek bir hamleyle yılanın başını gövdesinden ayırdı. Yaratık, ölüm acısı içinde kıvranırken hazineyi topladı. Huneland'in tepelerine doğru kaçıp gitti. Yedinci günde evlerden ve insanlardan uzakta çorak bir çalılığa vardı. Burada hazineyi parlayan bir küme haline getirdi. Bunların arasında bulunan fevkalade altından bir zırhı üstüne geçirdi. Bir zamanlar orta dünyanın kabusu olan ölüm başlığını başına giydi. Kendisi de değişene dek ölümcül yüzeye aç gözlerle baktı. Soğuk ve iğrenç bir canavara. Ejderhaya dönüşmüştü. Hazine yığınının etrafını sardı ve dinlenmeyen gözleri sonsuza dek açık halde Sevgili hazinesinin üzerinde günlerce dönüp durdu. Hiç azalmayan dikkatiyle hazinesinin elinden alınmaması için nöbet tutuyordu. Bu hikaye, yıllar önce yaşandı. Pfaffner, Hala parlayan çalılıktaki hazinelerinin arasında debelenir. Eskiden, Endvari'ye ait olan bu hazineye nöbetçilik eder. Son